Yeryüzü güneşten el etek çektikçe ışıklar da gürleşir. Orkestra gamlı bir kokteyl havası çalar. İnsan sesleri de bir perde yükselir. Kahkahalar gitgide kolaylanır. Sebil gider öyle. İşarete bakar herkes gülmek için. Gruplar daha bir hızla değişir. Yeni gelenlerle kabarır. Göz açıp kapayıncaya kadar dağılır. Toplanır yeniden. Şimdiden daha toplu, daha durmuş oturmuşlar arasında bir oraya bir buraya seken gezginci, kendine güvenli genç kızlar türemiştir. Bir yıldız kaymacasına bir grubun ortasında parlar derken zafer coşkunu öyle durmadan değişen ışıkların altında o yüzler, sesler ve renklerden örülü denizsi değişimin içinde kaybolur giderlerdi. Birden bu hercailerden biri titrek bir aynuşems içinde havadan bir kokteyl kadehi kapar, yüreklenmek için başına diker, ellerine frisko gibi oynatarak taş pistin üstünde tek başına dans etmeye başlardı. Bir an için çıt çıkmaz ortalıkta. Orkestra şefi acemiliğine hürmeten ritmi değiştirir. Polyes, Varyetes'i, yıldızı, Gilda Gray'in yedeği olduğu yolundaki yanlış haber ortaya yayılınca da bir çene çalmadır giderdi. Parti böylece başlamıştır artık. Sanırım Gatsby'nin evine ilk gittiğim akşam partiye resmen davetli birkaç kişiden biriydim. Davete bakan yoktu zaten. Kendiliklerinden geliyorlardı. Long Island'a giden otomobillere atlıyorlar, bir yolunu bulup Gatsby'nin kapısında bitiyorlardı. Bir kere kapağı atınca oraya Gatsby'i tanıyan biri çıkıyordu onları takdim edecek. Ondan sonra da bayram yerlerinden belledikleri davranış kurallarına göre hareket ediyorlardı. Gatsby ile hiç karşılaşmadan gelip gittikleri de oluyordu. Davetiyelerin yerini hadi hadi tutacak öyle bir iç rahatlığıyla geliyorlardı ki bu partilere ben resmen davetliydim. Bir cumartesi sabahı erkenden cam göbü üniformalı bir şoför bahçe kapımdan girdi içeri. Elinde efendisinden alabildiğine resmi bir pusula. Bütün şeref Gatsby'e ait olacakmış. Bu akşamki ufak partiye teşrif edersem deniliyordu. Beni görmüş beş on kere. Ta ne zamandan beri ziyaretime gelmek istermiş. Ama bazı aksilikler yüzünden bu isteğini yerine getirememiş falan filan. Altında gösterişli el yazısıyla J. Gatsby imzası. Beyaz fanile elbiselerimi giyip gediye biraz geçe Gatsby'nin çimenliğine geçtim. Tanımadığım insanların anaforuna kapılıp süklüm püklüm öyle ortada dolandım durdum. Gerçi banlio treninden göz aşinası olduğum birkaç kişiye rastlamadım değil. İlk dört bir yana serpişmiş İngiliz gençlerinin bolluğu tuhafıma gitti. Hepsi öyle tertemiz giyinmiş, hepsi de biraz aç kalmışa benzer. Sıkıştırmışlar varlıklı Amerikalılara. Alçak sesle hararetli hararetli bir şeyler anlatıyorlar. Garanti bir şeyler satmaya çalışıyorlardı. Tahvil mi olur artık, sigorta senedi mi, otomobil mi? Orasını bilmem. Yöredeki kolay paranın kokusunu burunları yanmacasına almıştı ya lafı gediğine koyu verirlerse kendilerine de aslan payı çıkacağına akılları yatmıştı. Oraya varır varmaz ilk işim ev sahibini aramak oldu. Ama nerededir diye birkaç kişiden soruşturacak oldum. Yüzüme öyle şaşkın şaşkın baktılar. Ne bilelim biz der gibilerde. Öyle bir terslendiler ki Sorduğuma soracağıma bin pişman, o bahçede yalnız başına oraya gelmiş bir insanın yabancılığını, kimsesizliğini gizlemeye el verecek tek sığınak olan kokteyl masasına yollandım. Sırf sıkıntımdan körkütük sarhoş olmak üzereydim. Jordan Baker evin kapısından çıktı, mermer merdivenlerin ağzında durdu, azıcık geri haykırarak hor görür bir ilgiyle. Bahçeyi yukarıdan bir süzdü. Hemen birini bulup, istesin istemesin peşine takılma zamanı gelmişti. Yoksa yanımdan geçenlere aşnalık edecektim neredeyse, o hale gelmiştim. ''Helo'' diye kükredim, ona doğru ilerledim. Sesim bahçeden aşırı, yadırgatırcasına gür çıktı gibi geldi bana. Merdivenleri çıkarken, ''Tahmin etmiştim burada olacağınızı'' diye çılgınca karşıladı beni. Hatırladım bitişikte oturduğunuzu. Bir dakika sonra bana göz kulak olacağını, vaat makamına elimi soğukça elinde tuttu. Merdivenin alt başında duran bir örnek sarı elbiseler giymiş, iki kıza kulak kabarttı. Hello diye birlikte seslendiler. Yazık oldu, kazanamadınız maçı. Golf turnuvasından bahsediyorlardı. Jordan bir hafta önceki finallerde yenilmişti de. ''Bizi tanımadınız galiba'' dedi sarılı kızlardan biri. ''Bir ay önce burada karşılaşmıştık. Bu arada saçlarınızı boyatmışsınız. Ben ne yapayım?'' dedi Jordan. Ağzım açık kaldı. Allah'tan kızlar yürüdüler geçtiler de, bu söz büfedeki yiyecekler gibi sofracının sepetinden uğramışa benzeyen turfanda aya söylenmiş oldu. Jordan'ın incecik kolu kolumda merdivenlerden indik. Bahçeyi şöyle bir dolaştık. Alacakaranlık karanlık içinden bir kokteyl tepsisi bize doğru kanatlandı, geldi. Sarılar giymiş iki kız ve üçü de kendisini Mr. Bumble diye tanıtılan kavalyeleriyle birlikte bir masaya oturduk. ''Bu partilere sık sık geliyor musunuz?'' diye sordu Jordan yanında oturan kıza. ''Size rastladığım partiydi.'' Buraya son gelişim diye tetikte öyle güvenli bir sesle cevap verdi arkadaşına. Döndü. Hatırlıyorsun, el Sil. Senin hatırın için gelmiştim. Öyle olmasına öyleydi. Hoşlanıyorum. Ne yapayım dedi Losil. Ama benim için hepsi bir. Ha orada olmuşum, ha burada. Onun içinde her zaman iyi eğlenirim. Geçen sefer buraya geldiğimizde tuvaletimin eteği sandalyeyi takılıp yırtıldıydı. Adımı, adresimi aldı. Bir hafta sonra bir paket geldi. İçinde kuryerden yepyeni bir tuvalet. Alı koydunuz mu diye sordu Jordan. Alı koymaz olur muyum? Bu akşam giyecektim ama üst tarafı bol geliyordu biraz. Bir elden geçmesi lazım. Havai mavi, eflatun boncukları var. 265 dolar dükkanda. Ne garip adam. Yapılacak iş mi bu? dedi öbür kız hırsla. Kimseyle başı belaya girsin istemiyor anlaşılan. Kimden bahsediyorsunuz dedim. Gatsby'den. Geçen gün biri anlattı. İki kızla Jordan kafa kafaya verdiler. Geçen gün biri anlattı. Adam öldürmüş vaktiyle. Bir ürpertidir geçti içimizden. Mr. Bambular üçü birden eğilip hırsla kulak kabarttılar. Yok canım artık o kadar değil diye Lucille karşı durdu. Benim bildiğim harpte Alman casusluğu etmiş. Kavalyelerden biri doğrulama niyetine başını salladı. Ben de duydum bunu dedi. Hem de onu Almanya'dan tanıyan bir çocukluk arkadaşından. Yok yok dedi ilk kız. Nasıl olur bir kere bu adam harpte Amerikan ordusunda hizmet görmüş. Baktı ki inanırlığımız yeniden kayıyor ona. Coşkunlukla bize doğru eğildi. Kendisine kimsenin bakmadığını sandığı bir zamanı rast getirin. Bir bakın yüzüne. Siz de benim dediğime geleceksiniz. Birini öldürmüş bu adam, muhakkak. Gözlerini büzdü, bir ürperdi. Lucille de ürperdi. Hep birden döndük. Gatsby'i arandık. Hayatta hakkında fısıldamaya değer, pek az şey bulan kimselerin bile, onun için böyle fısıldanıp durmaları, Çevresinde estirdiği merak havasına en iyi işaretti. İlk yemeğe gece yarısından sonra bir ikincisi sunulacaktı. Onun için ilk diyorum buyur edildik. Jordan bahçenin öbür yanında bir masanın etrafına toplaşmış olan ahbaplarına katılalım istedi. Üç evli çift bir de Jordan'un kavalyesi karşısındakinin damarına basmaya meraklı at sineği bir üniversiteli. Belli Jordan'ın er geç kendisine beş aşağı beş yukarı kapılacağı kuruntusu içindeydi. Bu grup herkes gibi gezip tozacağını, anlı cinsleşliğini cinsteşliğini bozmamış hiç. Çift çubuk sahipliğinin soy üstünlüğünü temsil görevini üzerine almıştı. Sözüm ona İstek teşrifiyle Vestig'in hem gönlünü alıyor hem de haddini bilmez taşkınlığına karşı tetikte duruyordu. Bir yarım saat böylece gavur olduktan sonra Jordan, kalk gidelim buradan diye fısıldadı kulağıma. Afakanlar bastı bana. Kalktık, ev sahibini aramaya çıkacağımızı söyledi öbürkilere. Görmedim hiç, bakalım nasıl bir adam, dedi. Beni bir huzursuzluktur aldı. Üniversiteli kötü kötü öyle köpeksi güldü. İlk başta yokladığımız bar hınca hınçtı ama Gatsby yoktu orada. Merdivenin başından baktık yok. Taraçada da değildi. Gösterişli bir kapıya rast deneyelim dedik. Açtık girdik. Geçtik gotik uslubunda bir kitaplık. Duvarları oyma, İngiliz meşesinden kaplama, herhalde deniz aşırı bir yıkıntıdan olduğu gibi buraya aktarılmış. Topluca orta yaşlı bir adam gözlerinde kocaman baykuşsu gözlükler. Belli çakır keyif. Büyük bir masanın kenarına oturmuş, kitap raflarına şaşılaşmış bir diklikle bakıyordu. Biz içeri girince oturduğu yerde acele bir çark etti. Jordan'ı tepeden tırnağa inceledi. Ne dersiniz bakalım dedi dolu dizgin. Neye? Elini kitap raflarına doğru salladı. Bunlara? Hiç zahmet edip bakmayın. Ben baktım. Hepsi sahici. Kitaplar mı? Başını salladı.